Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Kardeşlerim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Bahçemizde biraz nefes alırken inşallah sizlerle beraber bugüne ışık tutacak 14 asır evvelden gelen bazı uyarıları birkaç dakikada olsa paylaşmak istiyoruz. Bugün şu cümleleri sıkça duyuyoruz. Aşinayız. Eskisi gibi bereket kalmadı, zamanda da aynı şekilde, cüzdanımızda yani parayla da aynı şekilde. Ömürlere bakıyoruz, ömrün bereketi aynı şekilde. Bağa bakıyoruz, bostana bakıyoruz, mesela burada köylülerle konuşuyoruz, aynı şeyler. Bereketi yok, gerçekten de öyle. Bugün yani 2020'de bereketin neden kaybolduğunu veya azaldığını konuşuyoruz ya, 1400 yıl önce çok önemli, bugüne ışık tutan bir hadisi paylaşmak istiyorum sizlerle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bize beş tane madde buyuracak. Bu beş madde eğer ihlal edilirse, yapılanlar Allah'ın istediği gibi olmazsa celle celaluhu, hangi cezaların geleceğini bize buyuracak ve inanın Tam da 2020'yi şu zamanı bize anlatan bir hadis-i şerif olacak. Hadis-i şerif beş maddeden oluşuyor demiştik. Gelin madde madde şimdi onları paylaşalım. Abdullah bin Ömer radiyallahu diyor ki, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru yöneldi ve şöyle buyurdu. Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki, Onlarla imtihan olunacağınız zaman artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. Ben sizlerin o şeyler dönemine erişmenizden Allahu Teala'ya sığınırım. Şimdi o beş şeyi sıralıyor bize. Evvela onu anlatalım sonra derinlere dalmaya çalışalım. Birincisi zina ve fuhuş bir milletin içinde zina fuhuş ortaya çıkıp nihayet bunu aleni olarak işlediklerinde yani ortalıkta herkesin gözü önünde işlediklerinde mutlaka o millette taun yani veba hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde görülmeyen hastalıklar yayılır. Hemen burada bir virgül koyalım. Bugün adı, sağı duyulmamış hastalıklar var değil mi? Yeni yeni işte korona, şu, bu diyoruz. Bu hastalıklar bundan 50 sene, 100 sene öncesinde yoktu. Ve birden insanın canına tak ediyor. Ve tıbbi olarak hiçbir müdahale yapılamıyor. İşte birinci maddede zina eğer çoğalır ve etrafta aleni şekilde, Sıradan gibi görünürse ki bugün maalesef öyle, çarşılarda, pazarlarda, kafelerde, gençlerin toplandığı yerlerde maalesef halka açık olan birçok parkta bunları görüyoruz, rahatsız oluyoruz. Birincisi o madde zina maddesiydi, bugün anlatıyordu ve anlatmaya devam ediyor, buyurmaya devam ediyor. İkinci madde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer... Sizin yaşadığınız dönemde ölçü ve tartıda hile yapılırsa pirinç alıyorsunuz, onda da aynı. E, pakette bir peynir alıyorsunuz, sadece gramaj mı? Hayır. Sizi kandırmaya yönelik, aldatmaya yönelik esnafların yaptığı şeyler çoğalmaya başlarsa o millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı Başlarındaki idarecilerin zulmü ile cezalandırılır diye buyuruyor ikinci maddede. Bu maddede aynı zamanda kul hakkı da var. Bilerek, isteyerek aldatmak var. Ölçü ve tartı bugün şöyle değerlendirilebilir kardeşlerim. O zamanlarda küplerin içerisinde, çuvalların içerisinde ürünler satılıyordu tacirler tarafından. Ama şimdi marketler var, toptancılar var, bazı ürünlere internetten ulaşılıyor bildiğiniz gibi. İnsanlar birbirlerini bugün aldatıyorlar mı? Hepsinden bahsetmiyorum. Ekseriyette bu haberleri görüyor muyuz? Hatta yaşıyor muyuz? Kandırılıyor muyuz? İşte böyle bir zaman olursa ne oluyormuş? O millette geçim sıkıntıları oluyormuş ve başlarındaki idarecilerin, yöneticilerin zulmü ile... Ceza verilebiliyormuş. Birincisi zinanın yayılması aleni şekilde yapılmasıydı. İkincisi ölçü ve tartıda hile yapmaktı. Üçüncüsü zekatı vermemek. Hadisin orijinali şöyle. Mallarının zekatını vermeyen her millet mutlaka cezalandırılır. Hayvanlar da olmasaydı onlara yağmur yağdırılmaz, tek damla yağmur düşmezdi. Daha önceki programlarımızda da sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. İnsanın nefsine en ağır gelenlerden bir tanesi maddiyatı elinden kaybetmesi. Hatta ne kadar zengin olursa olsun insanoğlu o az verdiğini çok görüyor. Sanki vücudundan etler liilme liğme çözülüyor, kesiliyor gibi bir acı çekiyordu. Zekat... Bir insanın yani bir Müslümanın zaten Müslümanlara farz, kendi keyfiyetiyle vermek durumunda olduğu bir sadaka değil. Bir farz, aynı zamanda bir zorunluluk. Dolayısıyla zamanında mesela bundan 14 asır önce ve Osmanlı zamanındaki bazı tarihlerde de biliyoruz ki zekat verecek kimseyi bulamazlarmış. Gidermiş komşusuna selamun aleyküm aleyküm selam. Şu zekatım var, kardeşim ben de zekat veriyorum, şuna, şuna, şuna, şuna diye. Tabii başkalarının tabi tercih ediyorlar. Böyle bir durum da var, birbirlerini seviyorlar. Böyle zamanlar yaşanmış. Ama bugün bu hadisi şeriften öğreniyoruz ki, eğer biz zekatımızı vermezsek, sadece ben, sen değil, yani bir millet az önceki maddede neydi? Zina edenler çoğaldı. Etrafta aleni bir şekilde yapıyor, evet. Ölçü tartıda artık aldatmaca, dolandırıcılık, sahtekarlık artıyor mu bir millette? Evet. Ve şimdi nereye geldik? Zekatı vermemek. Eğer zekat vermeyenler, imkanı olduğu halde vermeyenler çoğalıyorsa bunda da eğer hayvanlarınız olmasa hayvanlarınız olmasa yağmur bile yağmaz. Allahu Teala bu kadar buz eder. Buyruluyor. Ve bu bizim için büyük bir tehlike. İşte o etin lime lime çekilmesi gibi oluyor zekat verenler. Elbette bunun ecrini de ne yapıyorlar? Ahirette alıyorlar. İşte 14 asırdan bu zamana gelen en önemli ibretlik hadiselerden bir tanesiydi. Peki dördüncü madde neydi? Ahdi bozmak yani söz verdiğiniz sözünüzü yerine getirmediniz. Hadisin orijinali şöyle: Hangi millet Allah ve Resulü'nün ahdini, ne demek bu? Kendi aralarındaki veya düşmanla bir anlaşma yapıldı diyelim. Bunu bozarsa Allahu Teala o millete kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve ellerindeki servetlerin bir kısmını onlar alır. Sözünde durmak, sözün eri olmak sadece esnaf için değil İki kardeş, iki komşu, akraba, bazen karı koca arasında sözü yerine getirmek. Çünkü daha önceki programlarımızda da sizlerle paylaşmıştık hatırlarsınız. Münafıklık alametlerinden bir tanesi de verdiği sözü yerine getirmemektir. Bir insan yerine getirmek için söz verdi, elinde imkan yoktu bu ayrı ama bilerek, isteyerek bunu bozarsa maalesef o alametlerden bir tanesi kendinde oluyor. İşte eğer... Biz böyle yaparsak buyruluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından. Bu insanlar çoğalırsa o millette maalesef bugün olduğu gibi söz veriliyor, yerine getirilmiyor, unuttum deniyor veya o an üzerinden o baskıyı almak için kurtarmak için tamam tamam tamam diyor, geçiştiriyor mesela. Ne oluyor sonra? Düzen bozuluyor. Peki ne oluyormuş? Allahu Teala o millete kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve ellerindeki servetlerin bir kısmını onlar alır. Yine bereketsizlik ile alakalı bu dördüncü maddeyi izliyoruz. Peki son madde, beşinci maddede ne buyruluyor? Kitabullah ile hükmetmeyi, amel etmeyi terk etmek. Ne demek bu? Şimdi hangi milletin imamları yani devlet adamları Kitabullah ile hükmetmeyip, amel etmeyip, Allahu Teala'nın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtiğinde, yani diğerlerini uygulamadığında, önemsemediğinde belki de veya es geçtiğinde Allahu Teala onların azabını kendi aralarında kılar. Yani fitne, fesat, ayrılık olur. Bugün Şöyle bir İslam dünyası dediğimiz, yani Müslümanların nüfusunun daha çok olduğu ülkelere buyurun bakın kendi aralarındaki savaşlara, ırkların, mezhep savaşlarının veya birçok etmenin bir araya gelip de hangi fitneleri oluşturduğuna bakın. Birileri terör örgütü kuruyor, buna başka bir isim koyuyor, ötekisi kendinden olanlara destek veriyor. Benim düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyor ve ayrılma başlıyor. İşte bugün hep bir fitneden bahsediyoruz. İşte bu beşinci madde de bize bunu açıkça gösteriyor. Kardeşlerim o zaman bir kez daha tekrar edelim ve bugünkü halimizi nihayete erdirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Bize 5 tane hatayı millet olarak yaptığımız, genel olarak yaptığımız 5 hatayı ve bu 5 hatanın sonrasında başımıza gelecek belaları anlatıyordu. Tam da 2020 ve civarında yaşananlar, bugün anlatanlar. Bir kez daha hızlıca tekrar edelim. Zina ve fuhuş eğer çoğalırsa, aleni şekilde sıradan görülürse, Geçmiş milletlerde bile görülmeyen hastalıklar yayılırdı. Ölçü ve tartıda hile yaparsak geçim sıkıntısı, kıtlık ve idarecilerin zulmü geliyordu. Eğer zekat verilmezse kuraklık cezasıyla o millet cezalandırılıyordu. Eğer vatandaş olarak, millet olarak biz ekseriyetle verdiğimiz sözleri yerine getirmiyorsak, ellerimizdeki servetin bir kısmı heba olup gidiyor ve biz bunun nasıl elimden çıktı bunu bile anlayamaz hale geliyordum. Ve beşinci maddede Allahu u Teala'nın helal saydıklarından ve haram saydıklarından işine gelenleri o anda Evet bunlar bana uyar dediklerini uygulayan, diğerlerine karışmayanlar ile alakalı çok önemli bir uyarıydı. O da fitneyi, fesadı, anarşiyi davet ediyor ve huzursuzluk çıkıyordu. Bugün Sözüm Ona programımızın başında da paylaştık ya, bir geçim sıkıntımız var, bir bereketsizlik var. Toprakta geçimsizlik ve bereketsizlik, eski bereket kalmamış zaman Acayip hızlı bir şekilde akıyor, haftalar çok çabuk geçiyor diyoruz. Bunların hepsinde biz de mükellef olabiliriz. E ama elalem böyle yapıyor değil, biz ne yapıyoruz onu düşünmeliyiz. Ahmet, Mehmet, Veli, Ayşe değil. Ben Allah'a Celle Celaluhu vardığım zaman şu dünya bittiği zaman sorgu sual melekleri yanıma gelecek ve bir yolculuğum başlayacak. Ben Ahmet, Mehmet, Veli, Ayşe gibi sürüye kapılıp Gitmemeliyim. Bu beş maddeden acaba bir tanesi bende var mı? Ben bunu nasıl acaba üzerimden salabilirim? Bundan uzaklaşabilirim? Onu düşünmeliyiz. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurduğu o on dört asır evvelden gelen bu beş uyarıyı, beş cezayı hiç unutmayan ve bunlara hiç yanaşmayan yılandan korkar gibi bunlardan korkanlardan eylesin cümlemizi amin ve elhamdülillahi rabbil